Merhaba, buğdayla tohumdan hasada ekolojik yaşam programında yine birlikteyiz. Ben Buğday Derneği'nden Oya Ayman. Bugün 7-18 Aralık tarihleri arasında Kopenhag'da yapılacak olan iklim zirvesi öncesinde tarım ve iklim değişikliği etkileşimiyle ilgili bir konuşalım istedik. Konuğumuz... Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Ahmet Atalık merhaba. Daha önce genetiği değiştirilmiş organizmalarla ilgili yönetmelik değişikliği konusunda konuğumuz olmuştunuz. Evet hep kötü konularla <gülüyor> konuşuyorum. <gülüyor> Aslında e, kötü konular demeyelim isterseniz çünkü alternatifler sunmak üzere de bir yandan. Evet. E, hem sorunları e, ortaya koymak hem de çözümler üretmek üzere de bu programı yapıyoruz aynı zamanda. Şimdi e, ilk önce ben size sorulara geçmeden önce e, iklim zirvesinin bildiri taslağı hazırlanmış. Biraz ondan bahsetmek istiyorum ki Kopenhag iklim zirvesine ev sahipliği yapacak olan Danimarka tarafından hazırlanmış bir taslak bu. E, dünya genelindeki gaz salımınının 40 yıl içerisinde yüzde 50 oranında aşağı çekilmesini ve bunda büyük payı zengin ülkelerin üstlenmesini öngörüyormuş bu taslak ve zengin ülkelerin sera etkisi yaratan gazların salımını 2050 yılına kadar yüzde 80 oranında azaltmaları gerektiğini işaret ediliyor ve ısı artışı'nın en fazla 2 dereceyle sınırlandırılması için çaba harcanması gerektiğini dikkat çekiliyor. Ee, şimdiye kadar ısı artışı olmasın diyorduk. Şimdi ısı artışının iki dereceyle sınırlandırılmasından bahsediliyor. Evet. Giderek aslında e, senaryo kötüleşiyor ve o senaryonun içinde yer almaya başladık bile öngörülen senaryoların evet. içerisinde. 7-18 Aralık'ta yapılacak zirveye 192 ülkeden yetkililer katılacak. Ee, Türkiye'den Başbakan Tayyip Erdoğan'ın zirvede olmasını çok isterdik. Umarız son bir açıklamayla kendisi de katılır diyoruz ama Çevre Bakanı düzeyinde sanıyorum bir temsil söz konusu olacak. Peki gelelim iklim zirvesi ve tarım ilişkesine ki gıda bugün bütün dünyada gıda güvenliği en önemli konu. Konulardan biri demeyeceğim. Konu çünkü beslenme ve su kaynaklarının devamlılığı çok önemli. Nedir tarım ve iklim değişikliği etkileşimi? Tarım en sade şekliyle üstü açık fabrika şeklinde tanımlanabilir. Yani üstü açık fabrikamızda tepede ne oluyorsa aşağıda da ondan etkilenme son derece doğaldır. Dolayısıyla e, biz doğaya nasıl davranırsak doğada bize aynı şekilde davranıyor. Ve bakıyoruz ki son e, yaşadığımız yüzyılın içerisine insanoğlu o kadar seri üretim yaparak ve... E, gelişi güzel harcayarak isteği asıl gereksinim duyduklarının dışında lükse kaçarak öyle bir tüketim toplumu şekline dönüştü ki ve ekonomi bunun üzerine kurulduğundan dolayı da doğayı mahvettik ve mahvetmeye de devam ediyoruz ve doğa diyor ki artık sen beni mahvetmeye devam edersen ben gerekli tedbirlerimi alıyorum ısıtıyorum seni yok edeceğim ondan sonra ben tekrar kendimi onarırım ama biz kendi Kendimizi onaramayız. Onun için e, biraz yaptıklarımıza doğayı kullanım şeklimize bakmamız gerekiyor. Hep ko konuşuyoruz e, enerji konusunda hani nükleer enerji mi yenilenebilir evet. enerji kaynakları mı e, ve o, bu küresel ısınmayla ilgili kısaca onlardan da birkaç not söylemek isterim. Nükleer enerjiyi şu anki iki katına çıkarsak dahi ki 3 trilyon dolar gerekiyor bu nükleer enerjiyi iki katına çıkarmak için. Ve bu küresel ısınmaya etki eden sera gazları azaltımında sadece %4'lük bir paya sahip. Ee, aynı işi Yenilenebilir enerji kaynaklarıyla yarı fiyatına bir buçuk trilyon dolara yap yapabiliyoruz. Ama hep yenilenebilir enerji kaynakları diyoruz ya rüzgar, güneş, su, e, jeotermal enerji gibi kaynakları örnek gösteriyoruz. A, i̇şte o dediğim e, tüketim üzerine dayalı ekonomimizi bırakmaz isek, çok yakın bir gelecekte 2050 örneğini verdiniz. 2050 yılında enerji ihtiyacımızın ancak yarısını karşılayabileceğiz. Hı hı. Onun için birazcık kullandıklarımızı idareli kullanmak sonuna kadar kullanmak biraz kullandım hevesim geçti e, tepkilerimizi bırakmamız yani yaşam te şeklimizi teknolojiler araştırırken bir yandan asıl mantalitemizi ve yaşam biçimimizi üretim tüketim e, daha doğrusu kullanım ilişkilerimizi yeniden gözden, yeniden geçirmemiz, gözden geçirmemiz gerekiyor yoksa ne nükleer enerji bize Hiçbir çağrı bize olacak ne o örnek verdiğimiz yenilenebilir enerji kaynakları bizim kurtuluşumuz ne yazık ki olamayacak. Peki tarım tarım konusu olduğunda tarıma yani. tarıma <gülüyor> bakarsak tarım üzerindeki yağmurdan, sıcaktan, hava olaylarından e, çok etkilenen bir sektör ve iklim değişikliği sera gazları konusunda da baktığımızda aslında önemli de bir paya sahip bu ilişkiler içerisinde. Örneğin bu ilişkiler içerisinde en önemli pay enerji tüketimi, enerjiyle başladık. Ondan sonra bakıyoruz e, enerji tüketiminden sonra Sanayi üretimleri yine o gereksiz üretim e, kısımlarını göz önüne aldığımızda ve ardından arazi kullanımıyla tarım, orman ve şehirleşme gibi hı hı. örnek verebiliriz. Ve ardından da tarım geliyor. Tarım e, iklim değişikliği konusunda üç şekilde etkileşimde bulunuyor. Hı hı. Bunun bir tanesi tarımın iklim değişikliğine etkileri var. Değişen iklimin tarım üzerine etkileri var Hı -hı. ve tarımın üçüncü olarak da iklim değişikliğini azaltıcı, yutucu etkileri var. Hı -hı. Bunun hangisinden başlayalım? Bir tanesinden İsterseniz başlayalım. İsterseniz ilk önce tarımın iklim değişikliğine etkilerinden başlayalım. Ondan sonra e, her iki yönüyle etkilerinden başlayalım. Sonra da iklim değişikliğinin tarama etkilerine e, geçebiliriz. Tabii sanıyorum. tarımın iklim değişikliğine e, etkilerine baktığımızda hayvancılığı ilk sırada görüyoruz. Hı hı. Ama hayvancılığın da bir suçu yok aslında hı. bunda. Bir, nüfusumuz çok hızlı artıyor dünya nüfusu. E, ve beslenme ihtiyacı artıyor. Dolayısıyla hayvan sayısını da arttırmak gerekiyor. Aslında buradaki asıl önemli sorun hayvan sayısının artmış olması da değil. E biz mühendisler hayvanları aldık, ahırlara kapattık. Verimlilik babında adım attırmıyoruz. Aman zayıflarlar, sütleri azalır diye. E ve ne yaptık? Adım attırmamak için yemlerini öne getirdik. Ve fabrikasyon yemler ya da suni yemler dediğimiz yemlerle beslemeye başladık. Soyalarla, mısır ki GDO'larda da bir miktar konuşmuştuk. Evet. Bunlar da dünyada genellikle GDO'lu üretiliyorlar. Ve baktık ki o ahıra kapattığımız hayvanlar Fabrika yemleriyle beslenen hayvanlar meralarda dolaşan hayvanlardan ki geviş getiriyorlar. Geviş getiren hayvanlar metan gazı çıkartıyorlar. Bir baktık meralarda dolaşan yani asıl dolaşması gerektiği yerde dolaşan hayvanlardan daha çok metan gazı üretiyorlar. Ne kadar daha çok? Yaklaşık iki, kata, iki katı hı hı. kadar daha çok metan gazı üretiyorlar. Demek ki hayvanlarımızı doğal ortamlarında yetiştirmemiz gerekiyor bu yönüyle baktığımızda. Bir de biraz önce söylediğiniz bir şey var. Bizim tüketimimizi, kullanımımızı, ihtiyaçlarımızı yeniden gözden geçirmemiz gerekiyor diye. Cengiz Aktar'ın Vatan Gazetesi'nde yazdığı bir yazıdan çok küçük bir alıntı tam zamanı geldi diye yapmak istiyorum. Gıda ve Tarım Örgütü'nün hesaplarına göre besicilik dünya sarı gazetelerinin beşte bir Birine tekabül eden, tekabül eden ürkütücü bir paya sahip bu pay ulaşımın sera gazı salımlarına katkısından fazla. Hesaba göre bir hayvan proteini elde etmek için 8 bitkisel protein gerekiyor. Dünya üzerinde yaşayan 6 milyar insan etobur bir Fransız gibi et yemeye kalksa bu tüketimi karşılamak için 36 milyar hayvan ve bunları beslemek için 70 milyon kilometre kare tarım alanına ihtiyaç var ki halihazırda dünyada sadece 19 milyar hayvan ve tüm canlıların ihtiyacını karşılamak için 50 milyon kilometre kare tarım alanı mevcut. Biraz et tüketimizde galiba İndirmemiz gerekiyor değil mi? E, tüketimimizi indirirken biraz nüfusumuzu da indirmemiz <gülüyor> gerekiyor. Bakıyoruz televizyonlarda bazen 20 çocuklu, 30 çocuklu aileler görüyoruz. E, bu da biraz abartılı. Dolayısıyla bizler çoğaldıkça, besin ihtiyacımız arttıkça ve hayvansal tüketime e, yöneldiğimizde çok doğru dediğiniz e, tahıl tüketimi de artış gösteriyor. Hayvanların da ortak olması dolayısıyla ve su tüketimi de artış gösteriyor. Evet. ...her bir hayvanın artması su tüketimini de arttırıyor. Dolayısıyla ama bir de şu da var... E Tabi tıbbi açıdan baktığımızda okuduklarımızdan gördüğümüz kadarıyla beynimizin çalışması için de hayvansal proteine de bir miktar ihtiyacımız var. Bu dengeyi de oluşturmamız gerekiyor. Yani hayvansal beslemeyi dışlamak, yok etmek hatta bazı insanlar tüm hayvanları ortadan kaldıralım dünyayı kurtarmak için de garip bazı önerilerde de olmuştu. Bunları bir dengede bir çerçevede birlikte yürütmek gerekiyor. Tarımın... İklim değişikliğine değer etkili hı hı. bir yönde. Ener yani sonuç olarak burada söz konusu olan şey e, meraları ıslah ederek. Meraları, mera, mera hayvancılığı, hayvancılığı Mas hayvancılık, obesi hayvancılığı, bütün hayvanların bir araya toplandığı antibiyotiklerle ya da suni yemlerle e, beslendikleri bir. ...hayvancılık biçimini terk etmemiz gerekiyor. Ediyor, ee, Hı -hı. gerekiyor. Kesinlikle evet. gerekiyor. Zaten e, merada olmayan hayvanın, ahır içerisinde büyüyen hayvanın... ...ne et değerleri ne de süt değerleri e, olması gerektiği gibi de olmuyor. Evet. Onu da bilmemiz gerekiyor. E, diğer önemli bir konu örneğin... E, anız yakmaktan vazgeçemedik. Tıpkı ormanlar gibi e, tahıllar da pardon tahıllar diyorum bitkiler de bitkiler genel manada bitkilerin tümü yutak alanıdır. Sera gazlarına neden olan karbondioksit ve metan en önemlileri azotoksit geliyor. Fakat içerisinde karbon olanlar karbondioksit ve metan bunların yutak alanı. Çünkü havadaki karbonu alarak bitki e, vejetatif gelişimi bit, e, gövde yapımı ve yaprak ya yapımına harcıyor. Dolayısıyla etrafımızda gördüğümüz her bir bitki, her bir ağaç bizleri kurtaracak e, sigortamız, garantimiz olan varlıklar. <gülüyor> Ama biz onlar ne yapıyoruz? Örneğin tarlalarımızdaki anızları yakmak suretiyle içlerindeki karbonu tekrar atmosfere veriyoruz. Yuttuğu karbonu atmosfere veriyoruz. Bu yanlış bir davranış. Zaten yıllardır iklim değişikliği yokken de bunlar organik madde yapımında kullanıldığından toprakta e, mikroorganizmaların parçalaması şey. neticesi toprağı zenginleştiren atıklı artıklardı. Ee, şimdi de küresel ısınma babında başka bir önemleri ortaya çıktı. Öyleyse anız yakmayacağız. Peki bu arada ormansızlaşmayla ilgili ek bir şey söylemek istiyorum. Amazon ormanlarında yapılan soya tarımı. Aynı zamanda palmiye Iı, üretimi için bu sabun ve temiz e, kozmetik ürünlerinde kullanılan palmiye üretimi için e, yetiştirilen ağaçlar bütün o tropik ormanların kesilmesine ve yok edilmesine neden oluyor. Şimdi Amazon Nehri de kuruyor. Hı -hı. Evet ki ormanlar e, dediğiniz gibi e, küresel ısınma yani en, en büyük karbon tutucular ve o yüzden en de. En büyük yutak evet, alanları. Evet. E, hatta şöyle söyleyelim sadece soya yetiştirme değil ne yazık ki GDO'lu soya çılgınlığı nedeniyle o meraları ve ormanlarını yok Ettiler. O şu meralarında yetiştirdikleri hayvanları kalmadı. Şimdi et ve hayvansal ürünlerini dışarıdan ithal etmek zorunda kalıyorlar. Karbon yutak alanlarının yok olması da ayrı bir konu. Hı hı. İsterseniz diğer konuyu bir müzik arasından sonra geçelim. Şimdi Fikret Kızılok'tan bir parça dinleyeceğiz. Gecenin üçünde. Tohumdan Hasa'da Ekolojik Yaşam Programı'nda e, Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Ahmet Atalık'la iklim değişikliği tarım etkileşimini konuşuyoruz. E, Ahmet Bey, e, tarımın iklim değişikliğine... ...etkileri konusundan bahsediyordunuz. Evet. Devam edelim. Son birkaç örneğini de söyleyip diğer yönlerini de mümkün olduğunca sıkıştıralım. Ee, hani bir söz vardır ya tüfek çıktı mertlik bozuldu diye. Ee, tarımda da mekanizasyon çıktı. Traktör, Hı -hı. biçer döver, işte çeşitli alet, edevatlar, enerji kullanan, fosil Hı -hı. yakıtla çalışan mekanizasyonlar çıktıkça da... E, ...sera gazı emisyonu tarımın otomatikman artmış oldu Enerji tüketiminden kaynaklı ve diğer bir yönde eskiden hayvanlarımız varken hayvan gübresi kullanırdık gerçi onun da sera gazına bir miktar etkisi var ama merada beslenen hayvansa gübresinin daha az sera gazına etkisi var oradan da etkiliyor. Ama azot oksitler, azot oksitler özellikle kullandığımız azotlu gübrelerden kaynaklı çıkışı var tarımda ki şöyle söylersek karbondioksit üzerinden hep konuşulur iklim değişikliği. Hı hı. E, hayvanlarda metan dedik. Aynı miktar karbondioksite göre metan 20 kat daha fazla evet. ısıyı tutabilme özelliği var. Sera gazı etkisi var. Azot oksitlerin ise 300 kat daha fazla var. Demek ki suni gübreleri pek kullanmamaya çalışacağız. E, ayrıca çeltik üretimi de özellikle metan gazı çıkışı açısından e, iklime etkili bir faktör tarımda. Peki bir de olumlu etkileri olabilir demiştiniz. Yani tarıma bir şey yani iklim değişikliğini azaltıcı etkileri azaltıcı, olabilir. Azaltıcı yutan, yutan yönleri de var. Hı -hı. Onlar da şöyle söyleyebiliriz hani. Ormanlarımızı hep örnek veriyoruz yutak alanları diye tarımda da özellikle geniş yeşil yapraklı bitkiler ve vejetatif aksamlarına büyüttüğünden yaprakları karbon bağlama özellikleri çok yüksek. Dolayısıyla geniş yeşil yapraklı bitkilerle yapılan bir tarım daha çok yutak alanı oluşturduğundan iklim değişikliğini azaltıcı yönde etkisi olabiliyor. Tekrar. Toprak işleme teknikleri çok önemli. Toprağı ne kadar işlerseniz o kadar e, sera, karbon açığa, sera, çıkıyor. Evet, karbon açığa Hı -hı. çıkıyor. Yanma olayı oluyor oksijenle birleştiğinden dolayı ve dolayısıyla... E, Atmosfere sera etkisi yaratacak karbonun çıkışına e, neden oluyorsunuz. Bu nedenle de e, fazla toprak işlememeye dikkat etmek gerekiyor. Toprak işlemesiz tarım tekniklerini kullanmak gerekiyor ve... E, derin sürüm yapmamak gerekiyor. O eskiden karasabanla toprakları devire devire devire, hı hı. devire yapılıyordu. E, bunu yapmamak gerekiyor. O zaman toprak işlemesiz tarım karbon yutak alanlarını oluşturuyor. E, karbonu toprağın içerisinde tutuyor. E, yeşil aksamlı bitkiler daha fazla karbon yutak alanı oluşturuyor ve yakıtların da e, bazı çalışmalara göre e, diğer fosil yakıtlara göre daha e, karbon çıkışını azalttığı söyleniyor. Ama onların da gıda güvenliği konusunda evet, bir gıda tatım, güvenliği evet. konusunda e, lüzumsuz, lüzumsuz yer işgali, evet, gibi, işgali gibi bizim tüketeceğimiz gıdaların e, depoların karnı için kullanılması <gülüyor> yani e, arabaların deposu midesi için kullanılması söz konusu oluyor. Tabii evet. o konuda biraz tartışmalı. Peki e, iklim değişikliği tamam tarım böyle bir etkisi oluyor iklim değişikliğinin tarımın ama iklim değişikliğinin de Tarıma ve gıda güvenliğine çok büyük etkisi var. Bundan kısaca bahsedip hemen son dakikalarda da Türkiye'de Türkiye nasıl hazırlanmalı bu sıcaklık ve küresel ısınma? Da, e, ya e, o konuda bir şeyler söyleyebilirsiniz. Tabii. İktimi biz bozmaya devam ettikçe iklim de bizim tarımımızı etkileyecek. O, bunda, bu da bizim bitkisel ürün verimliliğimiz ve üretim maliyetlerimiz üzerine doğrudan etkili olacak. Ki e, sıcaklıktaki artış dediniz sizde iki derecede tutulmaya çalışılıyor. Zira iki derecenin üzerinde bir sıcaklık artışı gerçekleştiğinde dünya ekolojisi geri, o tahribatı geri döndürülemez bir nokta. Eşik değer kabul Ediliyor. Onu geçtik mi? Artık durdurabilir miyiz? Durduramaz mıyız? Ne, ne olur kimse bilmiyor. O zaman tarımdan da söz edemeyeceğiz büyük bir ihtimalle herhalde, değil mi çok fazla? Herhalde tabi dünya <gülüyor> ona göre kendi nüfusuna ayarlayacak <gülüyor> ve kendini yenileyebilir zararlı insan üzerinde sadece bırakarak ya da bırakmayarak dünya sonra kendini tekrar yenileyecek ve dünya yaşamı boyunca bunu yapmıştır. Yağışlar etkilenecek ki içinde bulunduğumuz coğrafyada yağışlar azalacak ve fırtınalar, kasırgalar dünyanın çeşitli yerlerinde düzensiz yağışlar, kimi zaman seller nedeniyle tarımsal üretimden gelsizliği oluşacak. Bu da üretimde verimliliği ve maliyetleri çok etkileyen ve dolayısıyla insanların aç kalma ya da doyma derecelerini belirleyen ekstrem olaylar olacak diyebiliriz. Peki Türkiye nasıl hazırlanmalı? Kuraklığa dayanıklı bir takım bitkiler ürün desenleri mi olmalı? Suyu, su yönetimine çok dikkat etmeli herhalde Şimdi Türkiye su yönetimine çok dikkat etmeli fakat bunu akarsuların akış periyotlarını fazlaca bozmadan yapması gerekiyor. Zira şöyle olaylar var hani baraj konuları sürekli tartışılır. Gerekli midir, gereksiz midir? E, selleri önleyebilir mi? Enerji üretimi için işte yenilenebilir enerji kaynakları arasında suyu da sayıyoruz. Ama ama bir yandan şu noktalara da bakmak gerekiyor. Dünyada doğal bir erozyon var. Yani doğanın kendi kendine yaptığı bir erozyon var. Bu erozyon yani akarsunun içerisinde toprak partiküllerini taşıması doğanın tabii bir olayı İnsan bunun içine girip hızlandırırsa işte o tehlikeli. Bu doğal olay neye yol açıyor? Bakın bir bahrovası var, Çarşamba Ovası var, Mendereslerimiz var, Çukurova'mız var. Bunlar hep o erozyon dediğimiz partiküllerin gelip denize döküldüğü yerde birikmesiyle dünyanın en verimli tarım arazileridir burası. Üzerlerine bu akarsuların üzerlerine su akışını bozacak ve o doğal erozyonun taşıdığı toprağı etki. Yapılar kurduğunuzda e, bu besleme bitiyor. Ve ovaların üzerinde denizler ilerlemeye başlıyor. Hani buzullar eriyince su basacak tarım arazilerini deniyor ya. Gerçekte de öyle olmayacak. Akarsular üzerinden tuzlu su bir miktar daha içeri girip yeraltı sularını etkileyecek. Ve tarımda bu suları kullandığımızda da e, bu şekilde toprakları tuzlandırmış olacağız. Alttan daha çok ilerleyecek deniz üstten ilerlediğinin yanında. Türkiye 3,5 milyon hektar sulayabileceği alanlar var. Henüz sulayamamış. Toplam 8,5 milyon hektarda ancak 5 milyon hektarını sulayabilmişiz. Türkiye bu sulamalarını gerçekleştirmeli. E, damla sulama çok popüler. Ço herkes bir damla sulama diyor. Fakat e, ben bu yöntemi çok seviyorum da bu sulama olmaz. E, ana materyalden kaynaklı tuzluluk varsa toprakta yağmurlama sulama. E, sudan kaynaklı e, tuzluluk problemi varsa damla sulama yöntemleri seçilerek farklı, böyle farklı tasarruflu yöntemler. sistemler seçilmeli. Bu bu, bu su rejimini Türkiye çok acil uygulamaya koymalı, yatırımlarını tamamlamalı, arazi toplulaştırmalarını yapmalı, toprak reformunu bir an önce e, tamamlamalı. Zira 2050 yılından sonra Türkiye asıl iklim değişikliğinin coğrafyamızdaki kuraklık etkilerini yaşamaya başlayacak ve Türkiye'nin kuzeyi yağış alırken batı ve güney, güneydoğu kısımlarındaki yağış çok düşecek. Dolayısıyla hem tarım alanları kuzeye kayacak hem de nüfusumuz kuzeye kayacak. ZK yazacak. Meraları tutup ince, evler inşa edersek üzerlerinde hayvancılık yapamayacağız. Ee, Ahırlarda yapılan hayvanlar karbon emisyonlarını az, artıracak ve Türkiye'nin şu anda yükümlülüğü yok ama e, bu zirvelerden sonra yükümlülük ders üstlenecek. Sera gazını azaltması gerekiyor. Dolayısıyla e, hızla altyapı ve hayvancılığını ve meralarını bir e, düzene sokmalı, Sulamana, sulanabilecek tüm arazilerini sulamaya açmalı. Su akış düzeni ...bozmamalı zira bozdukça da yeraltı sularının beslenmesini engelliyor ve bu şekilde de kuraklıklar daha iklim değişikliğinden etkilenmeden yaşamaya başlıyor. Dolayısıyla sadece bir planlama yapması gerekiyor Gerçekten. ve o da yok şu anda. Her şeyde olduğu gibi. Çok teşekkürler Ahmet Bey. Ee, i̇lerleyen dönemlerde tekrar e, bu konuyu işlememiz gerekecek. Çünkü gerçekten çok önemli bir konu ve daha detaylandırmamız gerekecek. Evet 7-18 Aralık tarihlerinde Kopenhag'da e, iklim zirvesi var ve bir an önce bütün hükümetlerle birlikte Türkiye hükümetinin de Türkiye'nin de Tarımsal politikalarını iklim değişikliğinin etkilerine göre tekrardan gözden geçirmesi ve planlaması gerekiyor. Her zamanki gibi yarın her cumartesi olduğu gibi Şişli'de %100 ekolojik pazar kuruluyor. Sizleri bekliyoruz. Hoşçakalın. iyi hafta sonları.